Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Herhangi önemli bir işe besmele ile başlanmaz ise o iş sonuçsuz kalır. İlmin afeti unutmaktır. İlim Çin'de de olsa gidip alınız. İlim öğrenmek her kadın ve erkeğin üzerine farzdır. İlim, Müslümanın kaybolmuş malıdır. Nerede bulursa alır. Sizin en hayırlınız, Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Beşikten mezara kadar ilim öğrenin. Kendisinden ilim öğrendiklerinize karşı alçak gönüllü olunuz. Alimlerle oturmak ibadettir. İli emreden, o iyiliği yapan gibidir. Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, kabul olmayan duadan, korkmayan kalpten, doymayan nefisten sana sığınırım. Güzel soru ilmin yarısıdır. İbadetin efdali devamlı olanıdır. Namaz dinin direğidir. Namaz müminin nurudur. Muhakkak ki namaz mümini Allah'a yaklaştırır. Cuma fakirlerin haccıdır. Oruç tutun, sıhhat bulun. Oruç kalkandır. Dua müminin silahıdır. Dua ibadettir. Bir kimse, kardeşine gıyabında dua ettiği zaman, bir melek Allah da sana o dua ettiğin gibi versin der. Allah'ım, yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir. Bir babanın çocuğuna en güzel mirası güzel ahlaktır. Sizin en hayırlınız ahlakı en güzel olanınızdır. Pişmanlık tövbedir. Müsamaha etki sen de göresin. Öfkelenme. Öfkelendiğinde sus. Kuvvetli kimse güreşte başkalarını yenen değil, öfkelendiğinde nefsine hakim olandır. Dilini yalan ve faydasız sözden koru. Allah'a ve ahiret gününe imanı olan herkes ya hayır söylesin ya da sussun. Üç kişi beraberken, diğerini bırakıp ikisi kendi aralarında fiskos yapmasın. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Şüphesiz ki Allah, tevbekâr genci sever. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Sol elle yemeğin, zira şeytan sol elle yer. Güzel söz sadakadır. Tebessüm etmek sadakadır.